Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariciden sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün size Londra'dan kültür sanat haberleri getiriyorum. Ekim ayının bir kısmını Londra'da geçirme fırsatı buldum. E, Ekim ayı Londra için özellikle önemliydi. Bir nevi sezonun. İkinci yeniden başlangıcı gibiydi. Zira dönemde açılan sergilerin çoğu yılbaşından sonraya kadar uzanıyorlar ya da en azından yıl sonuna kadar devam eden uzun soluklu sergilerin büyük bir kısmı Ekim ayı içerisinde açıldı. Bunun önde gelen sebepleri arasında da Freeze Fuarı var. Bir dergi olarak başlamış zamanında Freeze Fuarı İngiltere kökenli bir proje uzun yıllardır e, Londra'da Regent's Park'ta devam ediyor Frizland'ın ve sonradan eklenen e, ikinci bölümünde hatırlatacak olursak Friz Masters yani ustalara yer veren bölümüyle günümüzde baktığınız zaman e, sadece Londra'dan ibaret de değil başka kentlerde de versiyonlarını görüyorsunuz artık küresel bir e, markaya dönüşmüş durumda ama Asıl memleketi Birleşik Krallık diyebiliriz. Dolayısıyla her zaman Londra'daki friz öncelikli olarak beklenir, incelenir. Bu yıl beklenmesinin ekstra bir sebebi daha vardı. Çünkü hemen komşusu sanat alanında yükselmekte olan rakibi ve komşusu nitelindeki Paris'deki fuar ilk kez Art Basel tarafından satın alınıp düzenleniyordu. Hemen de Ekim ayında yine Frizi mütakip, pek çok sanat koleksiyoncusu, küratör, sanat alanında çalışan profesyonel ya da sanat takipçisi Londra'da Frizi yaptıktan sonra Paris Plus olarak adlandırılan Paris Plus, Par Art Basel olarak adlandırılan yeni fuarın ilk edisyonunu takip ettiler ve herkesin niyeti ben de dahil olmak üzere bu iki fuarı aslında bu İki kenti Brexit sonrası Londra'yı ve pandemi sonrası tabii ki her yani ne kadar pandemi devam etmekte de olsa da ve FIAC'ın yerini alan Art Basel gibi bir büyük oyuncunun devreye girmesiyle yeni açılan pek çok özel müzesi ve sanat girişimiyle Brexit sonrası ortamıyla Paris'in yükselişinde hangi kentin ön planda olacağıydı. Herkesin beklentisi Londra biraz acaba köhnedi mi Brexit sonrası? Bazı yatırımcılarını, galerilerini başka ülkelere mi kaybetti? Freeze biraz sönük mü geçecek? Gibi biraz düşük bir beklenti de vardı. Ama açıkçası Londra yine çok hareketli, kalitesi yüksek bir sanat sahnesiyle ziyaretçileri karşıladı Ekim ayında. Odağında da. 12-16 Ekim 2022 ana tarihleri olan ama etkinlikleri çok daha öncesinde yani Ekim'in ilk haftasına itibaren e, özellikle VIP etkinlikleriyle sanat sahnesini yönetmeye başlayan Frizz oldu. Frizz London ve Frizz Masters. Frizz Masters'a ise Farlisa Zeyd Dreamart'ın seçilip katıldığını buradan hatırlatalım. Yani Türkiye'den de böyle bir katılım söz konusu olduğunu vurgulamakta fayda var. E, fuar oldukça büyük ölçekli. Oldukça tatmin edicidi bunu da söylemek gerekir. Ee, şöyle biraz e, rakamlara her şeyden önce baktığımız e, zaman e, Pound'un da değerini kaybettiği bir dönem Ekim ayı özellikle Pound'un değerinin biraz düştüğü bir dönemden bahsediyoruz. Enflasyonun Birleşik Krallık'ta yükseldiğinin ve de Birleşik Krallığın adeta hükümetsiz kaldığı günlerden de. E, bahsediyoruz aynı zamanda politik olarak da biraz çalkantılı bir döneminden bahsediyorum Ekim 2022 özellikle Ekimin ilk yarısı ama örneğin e, David Zwirner galeri Kerry James Marshall'lı önde gelen bir, bir e, Amerika Birleşik Devletleri müzesine 6 milyon dolara sattı e, en yüksek değerlerden biri de 10 milyon dolara özel bir koleksiyoncuya satılan Bruegel Büyük olan Brügel, Jan Bruegel The Elder olarak geçiren bir Bruegel eseri 10 milyon dolara fuarda Johnny Van Haften'dan satıldı. Flip Guston'ın bir resmi yine 4.8 milyon, milyon dolara Freeze Masters The House and World tarafından satıldığı soyut çalışmalarından biri. El Anatsui Gana Afrika sanatı giderek yükseliyor, değer bakımından yükseliyor. Çok da ilgi görüyor. Goodman Gallery. Aynı zamanda Güney Afrika'da da bir e, şubesi olan Goodman Gallery tarafından. Ganalı heykeltraş El Anousui'nin yapıtı 2,5 milyon dolara satış bulurken yine e, sanat piyasasının önde gelen aktörlerinden Tadayus Ropac, Paris'te de Londra'da da mekanları olan galerilerden biri, bir Rochenberg e, Metal resmini 1.8 milyon dolara sattı. Bunu da bir takım rakamlar bilgiler vermesi bakımından buradan paylaşalım. Onun dışında bir de tabii ki bir heyker bahçesi de oluyor. Hemen Regent's Park'ın Gerçek Park bölümünde. O da dikkat çekici işlere ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Fuar sahnesi bakımından Londra Freeze döneminde yani her yılın Ekim ayında sadece Freeze, Freeze Masters ya da işte Sculpture Garden'dan ibaret olmuyor. Aynı zamanda kentte pek çok başka etkinlik de tabii ki gerçekleştiği gibi. Aynı zamanda da yan fuarlar diyebileceğim tabii ki Freeze'den tamamen bağımsız olan ama onlar da ilgi gören özellikle meraklısı tarafına ilgi Çeken başka yan fuarlarda oluyor. Bunların e, takipçiler arasında benim çok ilgimi çekmeyen ama tasarım ve sanatı bir araya getiren lüks markaların da yer aldığı yine hem Paris'te hem Londra'da düzenlenen PAD e, var. London Design and Art olarak geçiyor. PAD Londra'da eş zamanlı olarak 10-16 Ekim tarihleri arasında e, düzenlendi. 20. yüzyıl ve Güncel tasarıma adaklanmış, özel, ö, odaklanan adanmış özel e, bir etkinlik bu bir hafta boyunca Berkeley Square'da devam ediyor. Yani yine Londra'nın merkezinde Mayfair e, bölgesinde. E, onun kardeş fuarı da P.I.D. Paris'te e, Tüleri Bahçelerinde 1998'den beri düzenlenmekte olan bir fuar. Dediğim ki özellikle lüks e, markalara, tasarıma, mobilyaya örneğin... E, Obje tasarımı tabii ki kısmen sanatta da yer açan bir fuar. E meraklıları bunu da, da önünde uzun kuyruklar oluşturdu diyebiliriz. Benim ama merak ettiğim e, fuar örneğin e, 154 Contemporary African Art Fair'de Az önce size Afrika sanatının hem piyasa hem de ilgi bakımından, değerinin arttığından giderek daha çok ilgi gördüğünden bahsettim. E, Somerset House'da düzenleniyor. Somerset düzenleniyor. 13-16 Ekim tarihleri arasında yani yine Freeze döneminde bu yıl 2022 tarihinden bahsediyorum. Ve bu yılki edisyonu 50 farklı uluslararası galeri ya da katılımcı ağırladı. 21 farklı ülkeden şimdiye kadar en çok katılımcı ve en çok ülke temsili bu fuarda bu kez olmuş. 17 tanesi bunların gerçekten Afrika kıtasından geliyor. Ve 14 tanesi de ilk kez Londra edisyonuna e, katılan galeriler ve dünyanın farklı köşelerinden Afrika kökenli 130'un üzerinde sanatçı ağırlandı. Aynı zamanda eskiden e, Whitechapel Gallery'in küratörü olarak çalışan e, ve son yıllarda Sharjah'da, Sharjah Art Foundation'da koleksiyondan sorumlu olarak da çalışan Doktor Omer Holif özel bir e, kamu programı. Düzenledi onun külatörlüğünü üstlendi. Konuşmalar, gösterimler, performanslar, atölye çalışmaları ve okumalar e, çok önemliydi. Ve de en çok konuşulan işlerden biri de Lisbon e, merkezli Afrika kökenli sanatçı Grada Kilomba'nın yaptığı oldukça da eleştirel olan The Boat yani gemi adlı Somerset House'un avlusuna tamamen 32 metre yüksek... 32 metre uzunluğunda 14 farklı bloktan oluşan bir tür Avrupa köleleri taşıyan bir Avrupa tarihi gemisini soyutlama biçiminde andıran bir enstelasyondu. Aynı zamanda 6 farklı dille üzerine yüzeylerine şiirler yazılmıştı ve bunu aktive eden müzik, ses, şarkı, dans odaklı... Örneğin ödüllü yazar ve müzisyen Kalaf Epalanga'ya da yer veren bir ansamblın oluşturduğu The Bot adlı bir performans da 13-14 Ekim'de gerçekleşti. Biraz Birleşik Krallığında aslında tüm Avrupa ya da Batı'nın da kolonyaliz geçmişiyle yüzleşmesi niteliğinde dolayısıyla African Art Fair bir Afrika fuarı için olmazsa olmaz delikte son derece çarpıcı bir işti. Grada Kilomba herhalde fuarın en ön planda Somerset House'un avlusunda bu iş vardı. Fuar çehresinden biraz böylece kısa kısaca bahsetmiş oldum programın ikinci yarısında yani 2016 yılından beri her pazartesi 16.30'da açık radyoda e, hazırlamakta olduğum hariciden sanat programının bu bölümün ikinci yarısında ise Londra'dan biraz da sanat kurumlarında neler var yine freeze döneminde Ekim ayında ben oradayken özellikle açılan ama hala Londra'ya yolunuz düşerse Bizzat gidip görebileceğiniz ya da orada yaşıyorsanız ya da en azından hakkında okuyabileceğiniz, bilgi edinebileceğiniz sergilerden seçkiler yapmak istiyorum açıkçası. Çok ses getiren sergilerden biri The National Gallery'deki Lucian Freud sergisiydi. New Perspectives adı taşıyor ve takip etmek arzusunda olanlar için 22 Ocak 2023'e kadar devam ettiğini söyleyelim. 10 yıldır düzen, 10 yıl içinde düzenlenen en büyük ölçekli sergisi Lucian Freud'un ve 70 yıla yayılan sanat pratinden seçkiler içeren bir sergi, Londra'daki The National Galerodaki sergi. Benim için en çarpıcı olan tarafı erken dönem işlerini görmek Lucien Freud'un. Çünkü geçtiğimiz yıllarda San Pompidou gibi büyük müzelerde e, önemli işlerini görmüştüm. Bu sergide aynı zamanda Madrid'deki Tizien Borne Misa Müzesi'nde de e, yine görmek mümkün olacak bir sergi. Genelde bu ölçekteki büyük Sanatçı Retrospektifleri'nin tek bir müze değil de birkaç önde gelen büyük ölçekli projeler yapabilecek müzeler birlikte üretip ortaya çıkartıyorlar. Bir turniye de dönüştürüyorlar. Bu da onun örneklerinden biri. Dolayısıyla müze Nacionati Samborna Mista ile Londra'daki The National Gallery ortak yapımı bir sergiden bahsediyoruz. Onu da gündeme mutlaka tabii ki getirmek gerekir. Pek çok başka destek daha alınmış buna. Credit Suisse'in örneğin büyük ana sponsorluğunda yapılan bir sergi. Ama 1922-2011 yılları arasında yaşayan Britanya kökenli dünyanın önünde gelen figüratif ressamlarından biri. Lucian Freud. Ve e, onun mahrem neredeyse sayılabileceği portre, otoportrelerinden, çocukluğundan, itibaren yapmaya başladığı çalışmalardan oluşan işlerinden bugün artık alameti farikasa dönüşmüş, ikonik hale gelmiş büyük ölçekli kanvaslarına kadar ya da çıplak nü portrelerine kadar pek çok farklı işe yer kalıyor. 60'ın üstünde resim var. Aynı zamanda bir takım belgeler, arşiv malzemeleriyle de zenginleştirilmiş bir sergi olduğundan bahsetmek lazım. Bu anlamıyla bağlamına da oturtuyor yani Lucian Freud'un işlerini fuarlarda ya da müzelerde görmemizden bir retrospektifin yapması gerektiği gibi diyelim Lucian Freud sergisi için. E, ICA aynı zamanda 75. yılını kutlayan Londra'nın önde gelen e, kurumlarından biri. Bu kurum aynı zamanda yakın e, zamanda direktörü olarak Bengi Ümsalı yani Müzik organizasyonu kökenli İstanbul'da da Salon İKTB'yi yöneten sonra Londra'ya taşınan bir ismin direktörlüğünde 75. yılı programasyonuna girdi. Tabii ki ilk projelerin ne olacağı oldukça merak o anlamda merakla bekleniyordu. The Institute of Contemporary Art sadece görsel sanatlar değil sinema müzik performans özellikle ama görsel sanatlar alanında da sanatçıları işler sipariş eden, yeni ve öncü sanatçıları alan açmaya çalışan bir kurum. The Mall'da yani hemen Londra'nın merkezinde yer alan bir yanı var. Ve 75 yıldır sanatçılar ve şairler tarafından kurulmuş olan ICA çalışmalarına devam ediyor. Özellikle deneysel projeler görmek burada mümkün. Burada benim gittiğim dönemde tabii ki... Neler olacağı merakla bekleniyordu. Özellikle performansa da yer verecek nitelikte e, projeler e, var. 11 Ekim'den 22 Ocak 2023'e kadar takip edilebilecek. E, i̇lk açıldığı akşamda büyük ses ve müzik performansı, hatta bir partiye sahipliği yapan bir proje var. Christopher Calendar, Thomas Another World başlığı taşıyor. Anika Kulman'la e, işbirliğiyle birliğiyle e, yapılan bir e, proje bu. Kamil Asıllı bir sanatçı. Tami'nin özgürlüğü için hatta özgürlük savaşı içinde fikirler geliştirmiş. Bunun üzerine düşünen bir sanatçı. Sanatı, teknolojiyi, performansı ön plana çıkartan bir isim olduğunu söylememiz lazım. Ama teknoloji derken ona alternatif bir yaklaşım getirmeye çalışıyor, e, Politik bağlamlarına, politik açılımlarına, politikada yaratabileceği sonuçlara e, bakmaya çalışan bir e, isim farklı katlarına yayılan bir e, seri enstalasyonuyla özellikle e, yer aldığını hatırlatmak lazım. Christopher Calder Thomas Another World sergisi ICA'de Londra'da. Serpentine galerileri tabii ki olmazsa olmaz. Mutlaka bakmamız lazım. Kuzey galerisi, Güney galerisi e, özel iş siparişleriyle bunları atlamak olmaz. Kısa geçmek, e, kısa geçmem gerekiyor. Sürem çok uzun değil çünkü. Ama bir defa pavilyon da ne oldu her zaman beklenir. Ve burada White Chapel, pardon Black Chapel, işte White değil de Black Chapels, Kara Chapel, e, Siyahı sanatında önde gelen isimlerinden müzikle de çok yakın iştigal eden... Theaster Gates'in ortaya koyduğu bir pavilyon var. 2000 yılından beri her yıl başka bir sanatçıya sipariş eden bu pavilyonu Theaster Gates yapmış durumda. Burada güzel etkinlikler de vardı. Hans Ulrich Obrist'in yani Serpentine'in sanat direktörünün de başını çektiği konuşmalar, performanslar e, söz konusu. E, Güney Galeride Serpentine South'da Kamala İbrahim Isah var. Sudan doğumlu bir sanatçı ne kadar Afrika ya da eski kolonyalist şeylerin ön planda olduğunu söylüyorsunuz. Bir önce Aysel'e bahsettiğim sanatçı da Tamil yani Sri Lanka'dan özgürlüğünü alan bir bölgeden gelen bir isim. Kamala İbrahim İshak'ın sergileri sergisi vardı. 1939 doğumlu bir sanatçı ve Ülkesinin hatta dünyanın önde gelen kadın sanatçılarından, kendi kuşağının ilk mezunu, ilk kadın mezunu örneğin. Aynı zamanda litografi, tipografi, illüstrasyon gibi alanlarda da kendini geliştirmiş bir sanatçı. Onun işlerinden örnekler görmek mümkün. Ve de Barbara Chase Ribbon'un da Infinite Bolts adlı sergisini yine yine görmek, Serpentine Galeride görmek mümkün. Erken dönem işleriyle başlayan, bugüne kadar devam eden. Amerikan kökenli bir sanatçı, onun da 70 yıllık kariyerinden özellikle e, dikilen, dikiş, nakış, örgü gibi malzemelerle kullandığı, bazen çok hafif, bazen tam tersi metal gibi çok ağır malzemeleri bir araya getirdiği, sanki heykelsi figürler ortaya çıkarttı, sanki. E, moda tasarımıymış gibi görünen ama son derece eleştirel yaklaşıma sahip olan işlerini de yine Serpentine'da görmek mümkündü. E, kadın sanatçıların ön, oldukça ön planda olduğu bir e, Londra sahnesinden bahsediyoruz. Tam da bu noktada gündeme getirmek isterim. Barbican'ı e, almadan, Barbican Art Gallery almadan olmaz. Orada Carly Sheeman. Beden politikaları üzerine çok uzmanlaşmış üstad bir e, sanatçı olan Kar Karoli Schieman'ın Body Politics adlı retrospektif nitelikli bir e, sergisi söz konusu. Lotta Johnson, Chris Bailey ve Amber Lee tarafından küratörlü üstlenen bir sergi. 8 Ocak 2023'e kadar Barbican Art Gallery'de performans, beden, feminist sanat örneklerin en iyilerini sanat tarihine artık geçmiş olan e, 1939 2019 yılında kaybettiğimiz 1939 doğumlu bu sanatçının, Shineman'ın e, radikal denebilecek vizyonunu, enerjisini, yaratıcı, ifadesinin iyi örneklerine görebileceğiniz bir sergi. Barbican'da başka güzel sergiler de var. Barbican'ı atlamamak gerekir. Benim her zaman takip etmeye çalıştığım kurumlardan biri de Whitechapel Gallery. Yakın dönemde direktör de değiştirdi. Çok uzun yıllardır devam eden direktörü ayrıldı. Ve yeni bir direktörle yoluna devam ediyor. Ve pek çok sergi var var içinde barındırıyor. Arşivi de var. Benim de yıllarca İstanbul Modern'de çalışırken ortaklık yaptım. Artist Film International da ağırlıyorlar e, o auditoriyumlarında. Ama öne çıkan sergileri Zadie Za e, House Gods Animal Guys and Five Weights e, adlı sergisi. Yeni bir komisyon bu. 30 Nisan 2023'e kadar Koreli genç kadın sanatçı Zadie Za'nın bu sergisini ekoloji Hayvanlar, ritüeller, folklor üzerinden tekstil malzemesini ama sesi ve resmi heykeli farklı malzemeleri kullandığı... Bir tür çadır, bir tür otağı yaratmış. Bunu mutlaka görmek gerekir diyorum. Ama Whitechapel'da başka sergiler de mutlaka var. Grup sergileri onları da kaçırmamak lazım. Ee, Doğu Londra'nın önde gelen e, sanat mekanlarından biri adının galeri olduğuna bakmayın. Keramaç'ı bütmeyen e, bir e sanat merkezi. Evet. En büyük e, müzesinde neler olduğunu soracak olursanız Tate'de ve Tate Britain'da tabii ki çok önde gelen sergiler var onları belki bambaşka bir program açırmak, açmak lazım ama Tate Modern'de Sezan sergisinin yanı sıra e, Maria Batusova sergisi e, söz konusu elbette onların hiçbirini kaçırmamak e, gerekiyor ama Önde gelen e, sergiler arasında önünde şimdiden e, kuyruklar oluşan bir türlü e, gidip yakalama fırsatı neredeyse bulamadığımız e, Yayoi Kusama'nın Infinity Mirror Rooms'u var. E, a Year in Art, Bir Avustralya'nın 1992'sine uzanan bir e, sergisi var ama herhalde en çok ses e, getiren de A Turbine Hall. Daki Viviana Chichunia enstelasyonu en azından bunu görmek için bile elbette Tate e gitmek mümkün. Ee, keza Tate tabii ki pek çok başka şubeye de sahip olan bir e, müze. O anlamda da kaçırılmaması gerekiyor her seferinde yapılan sergilerin diyelim. Bütün bunların içinde en çok ön plana çıkartmak istediğim bence Londra'nın... E, Olmazsa olmaz gittiğiniz zaman mutlaka görülmesi gerektiğini düşündüğüm ve de süre olarak da eğer uzatılmazsa en kısa süreli sergisine gelmek istiyorum. William Kentridge 11 Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Royal Academy of Arts'ta onun ana galerilerinde çok önemli bir sergi. Güney Afrika kökenli bu sanatçıya adanmış durumda. Şimdiye kadar sanatçının Birleşik Krallık'ta yapılmış en büyük ölçekli sergisi ve hakikaten 40 yıllık kariyeri içinde oldukça deneysel ve çok da iyi sergileme tasarımları kullanılmış bir sergi olduğunu söylememiz lazım. Johannesburg. Doğumlu, 1955 doğumlu, hala aktif olarak üreten bir sanatçı William Kentridge. Türkiye'de de İstanbul, Biyana'nın büyük ada örneğin yaptığı işlerle katılmıştı. Oradan hatırlatalım. Ee, pek çok farklı eğitim aldı. Karakalem çalışmalarıyla, video enstelasyonlarıyla, hareketli animasyon vari çizimleri, kısa filmleri hatta e, tiyatro, opera tarzı çalışmalarıyla çalışmaları. Ön planda bir isim. 1980'lerde itibaren Güney Afrika dışında da nam yapmaya çalışmış. 1990'lardan beri de müzelerde, galerilerde, tiyatro ve hatta opera salonlarında işleri gösterilmiş bir isim. Çizim, çizim, eskiz, kara kalem, pratiğinin odağında. Ama bugün hala aynı zamanda baskı, heykel, halı üzerine çok odaklanıyor örneğin. Halılar yapıyor. Haritalar biçimde haritalar yapıyor. Film, animasyon özellikle e, yoğun çalıştığı e, bir alan. Genelde siyah beyaz çalıştığı düşünülür ama renkli işleri de var. Tiyatro opera performans projeleri okumalar çok yapıyor. E, opera yönetmenliği daha yapmış ya da yeni opera eserleri başka e, müzisyenlerle, performansçılarla ve bestecilerle ortaya koymuş bir isimden bahsediyoruz. Aynı zamanda 2016 yılından beri Johannesburg'ta kurduğu Center for the Less Good Idea adlı laboratuvar niteliğinde 500 sanat çeşimdeye kadar yer açabilmiş bir girişimciden de bahsediyoruz sanat alanında. Bu The Center for the Less Good Idea biraz önce bahsettiğim Barbican'da Özel bir rezidans projesi ortaklık da yapacak tam da sergi süresi boyunca bunu da getirmek lazım. Hemen 1980'li yıllarındaki erken dönem çizimleriyle eskizleriyle başlayıp bugüne kadar e, pek çok farklı çalışmasına ev sahipliği yapan özellikle, özellikle de Royal Academy of Arts'ın geniş ferah yüksek tavanlı sergi alanlarında hakikaten kendisi de nefes alacak kadar alan açılmış çizimlerine de yer veren işlerin arka planlarına ortaya çıkan işlerin eskiz ya da e, ön çalışmalarına da yer vermesi bakımından sanatçının yani William Cantor için hakikaten e, ziyaretçilerle çok boyutlu çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde paylaşmayı başaran bir sergi Royal Academy of Arts William Cantor sergisi 11 Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Ben programcınız Çelenk bugün dilim döndüğü vaktim el verdiği kadar size İkim 2022 itibariyle Londra'nın güncel sanat sahnesinden, müze sergilerinden, fuarlarına, e, deneysel sanat merkezlerinden, e, kültür sanat mekanlarına kadar farklı örnekler getirmeye çalıştım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.